Merhaba, Balkanlar ve Anadolu'da Kuluçka'ya yatan küçük akbabaların büyük çoğunu her yıl Afrika'ya Türkiye üzerinden göç ederek gidiyorlar. Küçük akbaba gibi süzülerek göç eden kuşların enerjilerini verimli şekilde kullanmaları için karalar üzerinde oluşan sıcak hava akımlarını yakalamaları gerekiyor. Bu nedenle boğazlar gibi daralan kara parçaları kritik önem taşıyor. Türkiye'de ise göç rotalarındaki en önemli dar boğazlardan birisi Doğu Akdeniz bölgesi sınırları içinde. Nesli tehlike altında ki türlerin korunması için Türkiye'de yapılacak göç yolları araştırmaları büyük önem taşıyor. Türün göç yolları üzerine Kuzey Doğa Derneği'nin yaptığı araştırmalarda saha çalışmasıyla küçük akbavaların Balkanlar, Batı ve Orta Anadolu popülasyonlarının uzun vadede izlenmesi amacıyla en etkin yöntem tasarlandı. Geniş alanlara yayılan türü izleyecek yeterli kapasiteyi sağlamak oldukça zorken göç sırasında bu dar boğazlardan Göç izleme yönteminin tercih edilmesiyle kaydedilen 552 küçük akbaba bireyi son 33 yılın Anadolu'da bilinen en yüksek rakamı oldu. Kuzey Doğa Derneği bu doğrultuda gönüllülerin katılımıyla her sene Adana'da 3 ekip halinde gerçekleştirmeyi planladıkları sonbahar sayımında 20 türden en az 100 bin yırtıcının sayılacağını düşünüyor. Artvin'in Arhavi ilçesi kent merkezinde MNG Holding tarafından yapımına başlanan HES projesine ilişkin alınan acele kamulaştırma kararına karşı dava açan yöre halkına yargıdan sevindirici haber geldi. Arazilerine el koyma işlemi başlatılan Arhabil'ler işlemin durdurulması için Arhavi Asiye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme ise Danıştay'da devam eden iptal davası sonuçlanıncaya kadar el koyma işlemlerinin durdurulmasına karar verdi. Maden, HES ve benzeri projelerde uygulanan acele kamulaştırma kararı geçmişte yalnızca ülke savunmasını gerektiren koşullarda alınabiliyordu. Arhavi Doğa Koruma Platformu'nun konuyla ilgili açıklamasında, Danıştay'ın enerji ve maden üretimi gibi konularda bakanlar kurulunca alınan acele kamulaştırma kararlarını bu tür işlerde kamulaştırmanın aceleliği bulunmadığı gerekçesiyle iptal ettiği anımsatılarak, hükümet ısrarla yargının iptal ettiği kararların bir benzerini bir başka proje için almaya devam ederken hukuk tanımaz tavrında ısrar ediyor. HES inşaatı için savaş hukuku uygulanmasını kınıyoruz ifadelerine yer verdi. Dersim'in Pülümür ilçesinde Fırat Karasu üzerinde yapımı planlanan Armağan HES projesinin imar planı onayı başvurusu İl Genel Meclisi tarafından reddedildi. Mercan Hes, Uzunçayır Barajı ve Hes, Seyrantepe Barajı ve Hes, Tatar Barajı ve Hes ile halihazırda inşa edilmekte olan Pembelik Barajı ve Hes projeleri onaylı imar planları olmamasına rağmen mühürlenmiyordu. Konuyla ilgili Dersim kültürel ve doğal mirası koruma girişiminin başvurularının ardından Tunceli İl Özel İdaresi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş istedi. Bakanlık da üretim, enerji ve ulaşım gibi hizmetlere yönelik yapıların yapılabilmesi için Öncelikle imar planlarının yapılması ve onaylanması gerektiğini ifade etmişti. Ayrıca Tatar Barajı ve tesislerinin inşa edildiği alana ilişkin imar planı bulunmuyorsa mühürlenmesi gerektiğini söylemişti. Tunceri İl Özel İdaresi de bu doğrultuda Armağan HES projesinin imar planı onay başvurusunu çevresel gerekçelerle, oy birliğiyle reddetti. Dersim Kültürel ve Doğal Mirası Koruma Girişimi yaptığı açıklamada Dersim'deki projelerin her aşamasını, Takip ettiklerini söyleyerek kaçak diğer baraj ve HES'ler için aynı işlemin yapılmasını talep etti. 2013 Eylül ayında belki hatırlarsınız Rus petrol şirketi Gazprom'a karşı Greenpeace'in gerçekleştirdiği barışçıl eylem sonrası aralarında Türkiye'den Gizem Akan'ın da bulunduğu 30 aktivist 2 ay boyunca tutuklu kalmış ve gemiye de el konulmuştu. Arctic Sunrise gemisi Greenpeace tarafından Amsterdam yakınlarındaki Beverwijk Limanı'nda karşılandı. Gemiyi karşılayanlar arasında eylem sırasında gözaltına alınıp tutuklanan Gizem Akan'ın da aralarında bulunduğu aktivistler vardı. Beverwijk Limanı'ndan Amsterdam'a geçen gemi burada bakıma alınacak. Greenpeace geminin gördüğü hasarın boyutları hakkında net bilginin ancak iki hafta içinde ortaya çıkabileceğini açıkladı. Hollandalı iklim ve enerji kampanyası sorumlusu Faiza Olahsen, bu benim, arkadaşlarım ve bizim serbest kalmamız için destek olan milyonlarca insan için inanılmaz mutluluk verici bir an. Kuzey Kutbu'nun hassas doğasını kar için tehlike atmaya hazır olan şirket ve hükümetler bizi susturmaya çalıştılar ama başaramadılar, başaramayacaklardı dedi. Arctic Sunrise gemisinin tekrar sulara açılacağını söyleyen Olansen, Sen, Kuzey Kutbu'nun korunması için 5 milyonun üzerinde insanın kampanyalarına destek verdiğine vurguladı. Greenpeace'in kuzey kutbunu koru kampanyası savethearctic.org adresi üzerinden devam ediyor. Sizler de destek olabilirsiniz arzu ederseniz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.